Perişan FM Perişan FM Perişan FM. FM. FM Türkiye Radyolar Perişan FM Arena Tüp Bebek Özel Sahtekarların korkulu rüyası haline gelen Uğur Düzdar'la Arena bu seferde sahte tüp bebek olayını el atar. İstanbul yerde sahte tüp bebek yapıp vatandaşı dolandıranların haberini alan Uğur Düzdar ve Arana ekibi söz konusu yeri basmaya gider. Baskın sırasında gözü dönmüş sahtekarlar masum bir çifte sahte tüp bebek satmak üzeredir. Valla doktor bey tek umudumuz sizsiniz. Tüm çabalarımıza rağmen çocuk sahibisi olamadık. Duyduk ki tüp bebek neden yapıyormuşsunuz. E bize de bir yardımcı olsanız. He bize bir yardımcı olsanız tüp bebekçi beyefendi. Benim herif kısır mıdır nedir bir türlü çocuğumuz olmuyor. Kısır senin kocandır. Yani babandır. O zaman ne mu anne olmaya gitmiyorsun ha? Ulan adamı hasta etme. Her gün kadınlar günü diye kısır yiyen ben diyelim. Aha yedin kısırı, kısır oldun. Kısır. Yav kardeşim bırakın abi kısır tartışmaları ya. <gülüyor> merak etmeyin kardeşim. Merak etmeyin. Biz bu tüp bebek olayında devrim gerçekleştirduk. Allah'ın izniyle inşallah sizi de tüp bebek sahibi yapacak. Ha? Ne demişler? ...panik yok, çözüm var. <gülüyor> slogana bak ya, Allah Allah. Allah, Allah razı olsun. Ee, şey e, am, e, ...biz daha önce hiç tüp bebek görmedik. Yani örnek bir tüp bebek varsa bize gösterirseniz çok memnun oluruz. Ha valla, gösterseniz bir tüp bebekçi beyefendi. Ee, tamam e, tabii, hayır hay, ne demek? Hemen göster oğlum. Ahmet! Oğlum babaya bir tüp bebek götür, hadi. Hadi yamur. <gülüyor> ha. Ha, bakın bu da benim oğlan Ahmet. O da zamanında tüp bebekti. Kendi uzunu biz piknik tüpüken aldık annesiyle büyüdü büyüdü maşallah ser buldu bak sanayi tüpü gibi oldu <gülüyor> maşallah ya. maşallah yani tüp demiş babasının burnundan düşmüş hatta tüp tüp size benziyor beyefendi <gülüyor> ah işte bak e, aha örnek tüp bebek de geldi merhaba amca merhaba teyze ben tüp bebek maşallah maşallah ya ne kadar tatlı diyen varım Hakikaten alayım senin. Senin adın ne bakayım kutçuk? Azım yağmur dilara ama... ...tüp bebek olduğum için... ...arkadaşlar bana... ...Milan Gaz diyor. <gülüyor> Milan Gaz mı? Ay maşallah canım benim yerim seni. Uşağım hadi amcalara bir de tüpünü göster de görsünler bakayım hadi. İşte bu benim tüpüm amca bak Aferin. Aman ne de tatlıymış. Şuna bak. Kıca kıcır yerim seni. Bakın kendimin diye söylemiyorum. Şimdi bu tüp bebeğin avantajları çok kardeşim. Mesela diyelim ki büyüdü haylaz bir şey oldu. Getirip yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Tabi depozitasını ödeme kaydıyla. Hem bunun bak otomatik valfi var bir kaçak olursa kendi kendine kesiyor yani. <gülüyor> Vallahi tam aradığımız şey yani. E, peki bunun masrafı çok mudur? Yok be kardeşim, ne be. Ah Ahmet Seme gibi kendi kendine yedi, yetişti vallaha. Çok az yakıyor, ev içinde 110 bin, ev dışında 85 bin. E, ortalama 50-60 bine geliyor. Ahmet sen ne yakıyorsun oğlum? Valla ne diyeyim, yani benim arabadan az yakıyor. E ha bunun dizeli de var mı? <gülüyor> ya vallahi cezanı vermez Ehehehe <gülüyor> ya güldürme adamı ya Allah aşkına kardeşim o kadar da değil ya. Amel babaya bir kaka efekti gir oğlum ya bu adam çok komik soytarımıdır ne dur. ya işte tüp bebeğin olur mu ya dizel bebek olur mu ya? <gülüyor> Alo Buyurun tüpçü İdris ve oğulları şirketi. Ay, 13 numaraya bir tüp bebek göndersene zahmet. Tamam tamam hanımefendi. Ahmet 13 numaraya şöyle tombulundan dolusundan bir tüp bebek götür yavrum hadi canım. Ay böyle ısmarlamayla da mı oluyor? Bilseydik buralara kadar gelmezdik. O kadar masraf etmezdik değil mi bey? <gülüyor> oha, oha işleri büyüttük biz internetten bile gönderiyoruz haberiniz yok. Ha bak söylemeyi unuttum ama tüp bebeklerin yanında sigara içmeyeceksiniz. Doğru doğru. Çocuğumuzun sağlığı için ciğerlerine sigara dumanı vermeyelim. Yok aslında böyle yani ciğer falan değil da bu şimdi gaz çıkışı olduğundan patlayabilir çocuk. Çocuktur şimdi Allah korusun yani elimizde patlamasın. <gülüyor> hani onun için bunun yanında böyle ateşle yaklaşmayacaksınız buna. Yahu her şey iyi de şu sigara olayı kötü oldu yani ben içmeden duramam. <gülüyor> Ay tüp bebekçi bey bebeğimizi almamız ne kadar sürer? Valla parayı alınca çocuklar hemen doldururlar bebeği. Yani <gülüyor> ücret olarak da fazla bir şey talep etmiyoruz zaten. O da alnımızın terörü elli bin dolar alıyoruz. Ama baba ya para sayma makinası götür. Eee ucuzmuş da. E, e, buyurun, elli bin dolar ha. burada kıpırdamasın arana! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine basıldık. Bak, Ahmed arena gelmiş. Ya Uğur Bey nelerde kaldınız? Yüzünüzü gören hapistik vallahi. <gülüyor> Aa, bak bey, bu meşhur Uğur düzler değil mi? O da tüp bebe sahibi olmaya gelmiş. Yazı, ne demek bu da kısırmış? Uğur Bey, e, biz sizler önce geldik. Kaynak yapmayın, sıranızı bekleyin lütfen. Ben de böyle espriliyorum. Ne yapıyorsunuz burada? E tüp bebek alıyoruz. Bak bak ya haberi yok gibi yapıp e, kaynak yapacak araya. Kapacak tüp bebeği bizden önce. Ama yemezler. Demek tüp bebek alıyorsunuz. Ya ne tüp bebeği Uğur ve be. gene saçmaladın ya. Tüp veriyorum görmüyor musun tüp tüp. Bir siz iki tane piknik tüpü, üç tane de sanayi tüpü istediniz. Haa buyurun tüplerunuz hanımefendi bir adet mutfak tüpü de siz istediniz. Haa buyrun. Yalana bak Vatandaşı <gülüyor> vatandaşa sahte tüp bebek veriyor musunuz? sahtekar. Aaa rica ederim Muğur Bey valla gene saçmaladınız Allah aşkına yapmayın ya tüp bebek kim biz kim ya? ilahi adamı güldürüyorsunuz ya. <gülüyor> Ahmet buraya da bir kaka efekti gir de uğur düz dara bir şey olsun canım çok komik ya. <gülüyor> tüp bebek yokmuş ya kardeşim aha bu ne bu bu bebek değil mi bebek bu da tüp değil mi tüp aha tüp bebek. Valla yani tüplen bebeği yan yana getirinca tüp bebek dediniz ya, yani helal olsun. Yani demek ki siz atomla el bombasını yan yana getirirseniz atom bombası diyeceksiniz ya. Yani abartma yönünüze hayranım olur be. Ağmır. Buraya da bir abartma efekti gül ya Adam çok abarttı bu sefer kalbimi kırdı ya. C siz beyefendi, siz beyefendi diyorum. Bu adam size tüp bebek kakalıyor değil mi? E, Valla bu tüp bebekler kakalıyor mu bilmiyorum. Bunlar kaka yapıyor mu? Yapmaz olur mu? Yapar tabii. Kaka yapmayan çocuk olur. mu? <gülüyor> evet dinleyiciler. Bir tüpçü dükkanında sözü bana tüp bebek yapan bu adam utanmadan milletin duygularını istismar ediyor kardeşim. Kardeşim böyle şey olur mu ya? Ne kadar cahilsiniz kardeşim. Tüpçüden tüp bebek alınır mı? Vallahi Uğur Bey çaresizlik işte bilemedik. Alçak herif demek bizi kandırmış demek bize sahte tüp bebek veriyormuş ya. Zaten ben şüphelendiydim adamdan böyle bebeklere baktım. Orjinal kabartmaları yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Bağlantı yerlerdi orjinal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazan Bana Var Pekin oynayanlar Bana Var Pekin. Fırat Paşa Yiğit, Ahmet Akkuş, Serpil Pekin, Küçük Yıldız, Yağmur Dilara Pekin ve Esin. Kuşçu, Bir de Burak. Dinleyin dinleyin. Dinleyin. Perişan şimdi kadar Perişan Her gün 7-10-15-20-24 saatlerinde yanlıcağı Dünya Radio'da. Perişan FM'e ulaşma için Perişan FM et Dünya Kontere. Perişan et Dünya Kontere. Perişan FM et Dünya Kontere. Perişan FM et Dünya Kontere. Eht